Şevval ayında tutulan oruçları hem kaza hem de şevval orucu yerine geçer mi demiş hocam? Bununla birlikte isterseniz zihli, zilhicceye de biraz böyle değinin tamam. o günlerde. Şevval orucunu tutan kişi sevap kazanır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki bir kimse Ramazan'a orucunu tutar ardından Şevval'den de altı gün oruç tutarsa sanki sene boyu oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Evet. Bu o orucun faziletini ifade etmek için. Ama bu nafile bir oruçtur. Siz hem nafile oruç hem de kaza orucu niyetiyle o 6 günü tutarsanız sadece hangi niyetle başlamışsanız oruca o niyet geçerli olur. Yani nafile oruç geçerli olur. Ama kaza orucu tutuyorum derseniz, şevar orucu yerine de geçsin derseniz olmaz. Sadece kaza yerine geçer. Evet. Yani bir oruç tek ni bir niyetle tutulur. Evet. Hocam. Bir de zilhiccenin ilk 10 günü dediniz Bugün 3. günü gerçi de evet, 1. gününden 10. gününe kadar Yani Arafat günü de dahil e, Oruç tutmak müstehaptır Efendimizin bu konuda tavsiyesi vardır e, Arzu edenler tutarlarsa bundan sevap elde ederler Yalnız e, Arafat günü Hac ibadetiyle meşgul olan hacılar arefe günü oruç tutmazlar. Bitkin düşüp de orada... Tabii. Çünkü o değil zaman mi? halsiz olurlar, bitkin düşerler ve hac ibadetini rahatlıkla yerine getiremeyebilirler. O bakımdan onlar o gün oruç tutmamalılar. Evet. Kitaplardaki tavsiye böyle. E, çünkü kendilerine güç kaybı olmasın. Kolay değil. Hac ibadeti biliyorsunuz. Hac meşakkattir yani değil mi hocam? Yani Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuşlar. Onun için... E, Tavaf, izdiham var, cemerata gidip taş atmaktan sıkıntı var, Arafat'ta gün boyu o güneşte sıcak yerde beklemek var, Müzdarife'de herkese sıkıntıya maruz kalmak var, var da var yani bir sürü sıkıntı evet. ama sevabı elbette ki büyük. Onun için hac ibadetiyle meşgul olanlar dışında. Ki kimselerin arafa günü de oruç tutması sevaptır. Evet teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Gidenlere bir daha gitmeyenlere de inşallah en Allah kısa nasibisi. zamanda nasip olsun. Ha, kurban bayramında da hiç oruç tutulmaz. Evet. Dört günde de tutulmaz. Orada şöyle bir uygulamam vardı hocam zannedersem. Kurban etinden yene kadar kimse bir şeyler evet. yiyip içmez. Anadolu'da da böyle bir kültür var. Resulullah da sanırım öyle mi yapardı? Şey, i̇lk lokması kurban anladım. etinden mi olurdu? Sabah namazına giderken Ramazan bayramında evet. Efendimiz'in tavsiyesi var. Bir şeyler atıştırın. Mesela bir iki hurma ağzınıza atın gidin diyor Ramazan'da. Çünkü artık oruç bitti. Onu bilesiniz. Yani. Ona alışasınız diye. Öyle tavsiyesi var. Ama kurban bayramında diyor ilk yiyeceğiniz şey o gün kurban eti olsun. Elhamdülillah. Evet.